Elhamdülillah lezeh edanâ lehâzâ vâ mâkûnlâ aleyh tâziyele vâ hâdâinâ allâh vâ mâ tevfîkî vâ acısâmi illâh minlâh nekad cââet rasulû rabbina bilhaq sallu muhammed sallu alâ tabib kulûbuna muhammed sallu alâ şefîi zhûnûbuna qurve tâinuna tâci muhammed أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن سعد بن أبي وقاص وضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بأسنتهم كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرُ بِالْسِنَتِهَا صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ allah Teala ve Tekeddes Hazretleri Meclisimizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Ruhaniyetini teşrif buyurduğu meclislere ilhak eylesin. Hadis-i şerifleriyle bizleri amel etmeye muvaffak eylesin. Cümlemizin niyetlerimizi halis amellerimizi salih eylesin. Allah Teala bu fitne fesat içerisinde ayete hadise kimsenin değer vermediği zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine değer vererek onları dinlemek üzere gelensiz cemaatımızı da Allah Teala dünya ahiret ikram eylesin. Amin. Değerinizi artırsın, kıymetinizi Amin. artırsın, dünya ahiret saadetinizi tamamlasın. Amin. Amin. Kıyamet alametleriyle ilgili derslerimiz devam ediyor. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığımız, şu anda içine düştüğümüz olayları, yaşadığımız hadiseleri beyan ediyor. Ancak tabi yakın bir zaman sonra büyük alametlere geçeceğiz. Kısa birkaç dersten sonra büyük alametlere geçeceğiz inşallah. Ancak şu anda içinde yaşadığımız alametlerden de bahsetmeden edemiyoruz. Çok hadis-i şerif var. Bazılarında tekrar Olmakla beraber tekrarda da fayda var. Ayetlerde de hadislerde de bazı meseleler birkaç kere geçer. Bunda ne var? Zihinlere yerleştirme var. Tespit var. Güzel anlatma var. Değişik yönleriyle konuyu ele alma var. Onun için e, hadis-i şeriflerden nasibimiz olsun. Yani hepsini duyalım diyoruz. Bu bakımdan e, bazı hadis-i şerifleri demeden edemiyoruz. Hiçbirini boş geçmeyelim diyoruz. Böylece sırayla devam ediyoruz. İnşallah tabii sizler de bundan sonra neler olacağını çok merak ediyorsunuz. Yani kıyamet alametlerinden henüz çıkmamış, çıkmak üzere beklenen büyük alametleri hepimiz merak ediyoruz tabii. O büyük alametlerle ilgili geniş sohbetler olacak inşallah. Ve bu hususlar Allah Teala ve Teketiz Hazretleri bu hadislerine imanımızı artırsın. İmanımızın nurunu artırsın. Kuvvetini artırsın. E çünkü bir adam var ben peygambere inandım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kaç hadis duymuş? Üç tane, beş tane, on tane bir adam var. Bin tane, on bin tane, yirmi bin tane hadis duymuş. Tabi bunların imanının nur bakımından farkı vardır. Ha bir adam var ben Kur'an'a inandım diyor ama Kur'an'dan bir ayet. Bilmiyor biz buna da Müslüman diyoruz. Ama... Bir adam da var ki Kur'an-ı Kerim'den bir ayet biliyor, iki ayet biliyor, üç ayet biliyor böylece tüm ayetleri bilenin imanının nuruyla bir ayet, iki ayet bilenin nuru bir midir? Derece bakımından bir midir? İkra Radda değil. raddil kema fid dünya Hadis-i Şerif'te sahibi Kur'an, Kur'an sahibi olan, hafız olan, alim olanlara ne denecek? Oku bir ayet, yüksel bir derece Dünyada tane tane güzel güzel okuyordun ya öyle oku hiç telaşa kapılma. Ahiret Kur'an'ın hüküm süreceği yerdir. Dünyada bütün batıllar konuşuyor. Ama ahirette sırf Kur'an konuşacak. Hakem Kur'an, kitap Kur'an, hepimizin mahkeme-i kararı Kur'an'a göre verilecek. Biz e ben o Kur'an'a sahip olalım. Yarın ahirette kolay olsun. Oku! فَاِنَّ اَهِرَا دَرَجَتِكَ عِنْدَ اَخِرَا اَيْتِنْ Tekrar bir Son derece, cennette altı bin altı yüz küsur derece var. Derece, cennet-i bihadide al Kur'an. Kur'an ayetleri kadar dereceler var. Son derece neye göre belirlenecek? Son okuduğun ayete göre belirlenecek. Kaç ayet okuyorsan o kadar. Onun için sizin gibi bu ilim meclislerine, sohbetlere, iştirak edenlerin dinledikleri ayetler hep nur olacak. Men isteme aile ayetim min kitabı la kânet lehu nûran kıyameti. hadis bir ayet dinleyen, bir hadis dinleyen o dinlediği ayet hadis çünkü hadisler de vahiydir. Hepsi nur olacak, kıyamet günü derece olacak. Mizanlık olacak, kabirde nur, mezarına aydınlatılacak. Ya e bunlar tabii. E tabi onun için geliyorsunuz inşallah. Bundan sonra da Allah devam sevat istikamet nasip etsin. Kaymaktan, caymaktan, şubelere ve sünselere kapılmaktan muhafaza etsin. Amin. Amin. E tabii ki e, her sohbet meclisi de ilim meclisi olmayabilir. E çünkü neden? Bir sohbetin seviyesi, kalitesi, kazandırdığı ecz-i mükafatı yani bu kadar ilim meclisleri hakkında rivayet edilen faziletlere mutabık olup olmadığı, uygun düşüp düşmediği, neye göre tespit ediliyor? O sohbette geçen ayet ve hadis sayısına göre. Ama bana göre, bana göre, bana göre dediğin zaman böyle bir hocalık yoktur. Şimdi bazı hocalar var ben duyuyorum. Baya da popüler olmuşlar. Tefsir dersleri veriyorlar binlerce insanlar dinliyorlar televizyon kuruyorlar bir şey yapıyorlar ama İmam-ı Azam şöyle dedi İmam Şafii böyle dedi, böyle dedi İmam Malik şöyle dedi e, ama bana göre e, bu dörtünü saydıktan sonra sana göre ne oluyor? adam şimdi bazen ders veriyor ne diyor? üçten dokuza dersen diyor efendim boş ol veya üç kere peş peşe boş ol dersen bir mecliste bu kerede Hayat üstü bir nefeste neyse bir yerde üç kere boş ol veya üçten dokuzu boş ol dersen kaç salak he? gider he hepsini de gider mağazama göre de gider hamşafiye göre gider hepsi dört mezhebe göre gider e imtiyaz ne diyor imtiyaz çok yanlış işleri var imtiyaz görüşleri yanlış. Diyor ki, üçü bir sayılır, nikah devam eder. Öyle bir tehlike ki bu, üç gittiği anda nikah biter. Bittikten sonraki ilişkiler nereye girer? Zinaya girer. E bir i̇bn Teymiye atmış bir şey ortaya. Kimse buna kabul eden bir alim? Yok. Mehmet Emine Roca Efendi buraya geldik, 90 yaşında tanıdınız. Türkiye'deki fıkıh otoriterlerindendir. Onun kitabı var Arapça. El-Hodjetü Damiha. Adamın beynini patlatacak kuvvetli delil adında yani bu eser. Üç kere talak konuşulursa, üç kere boş o kaç sayılır? Üç sayılır. Asla bir sayılmaz. E şimdi adam gardönü diyor, e bana göre, e ne olacak şimdi sana göre? E şimdi bana göre evlilik çok kutsal bir müessesedir. E madem kutsal müessesedir, adam da ağzına sahip olsun. Efendim yuva almasın Çok kötü bir şeydir. Çoluk çocuk çocukta perişan olmasın. E ne olacak o zaman? E üçü bir sayalım. Allah Allah. Sana göre din olmaz. Sen hesabı tercihten bile olamazsın. Hesabı tercih ne demek? Hesabı tercih demek yani İmam azam şöyle dedi. İmam Ebu Yusuf böyle dedi. İmam Muhammed böyle dedi. İmam Cüfer şöyle dedi. Bunlar arasında hangi görüşü tercih edelim? Dört görüş var hanefi mezhebinde bir konuda. Bunu tercih etmek için de ne olman lazım? İmam-ı tahavi olman lazım, tahtahavi olman lazım. Halebi bile yetişmiyor yetişmiyorum şey. Yani koca eser sahipleri bile tercih edecek durumda değiller. Bugün sen ben asla tercih sebebi değiliz. Orada demişler ki müftabi budur, fetva buna göre verilir müsaade. E şimdi sen kim oluyorsun, nereden çıkıyorsun, bana göre şöyle, şuna göre böyle mi? Ya bunlar da şimdi sohbet yapıyorlar. Milletle diyor biz tefsir dersine katılıyoruz. E tefsir dersine katılıyorsun ama tefsir dersinde zehirleniyorsun. Zehirleniyorsun şimdi ben, ne yapayım? Evet. Yani ne demek istedim? Demek istedim ki her yerde sohbet var derler ama her sohbetin içeriği bir olmaz o sohbette ne anlatılıyor bakılır o sohbette Allah'tan Resulü'nden müfessirlerden ulemadan müçtehiklerden meşayihtan nakiller yapılıyorsa ilmi bir değeri vardır yok o sohbette indi görüşler bence sence şeklinde beyanlarda bulunuyorsa onun ilmi bir kıymeti harbiyesi olmaz aksine zararı da olan bir onun için inşallah doğru adrestesiniz. Allah Teala istikametten ayırmasın. Biz Efendimiz hazretlerimizden ne okuduksa onu size anlatıyoruz. Ondan duyduklarımızı duyuruyoruz. Hiçbir yorum katmıyoruz. Bugüne kadar duydunuz mu ki bence diye bir şey benden? Ya duymadınız. Ha böyle duyduğunuz yerlere dikkat edin. Asla o cefendi kimse ona da değin. Herkese de değil, hoca efendi biz sence istemiyoruz, sence, sence varsa bence de var. Onun için sen bir şey kendi kafandan konuşacaksan ben de konuşurum. Sen bize Allah ne buyurdu, Resulü ne buyurdu, uleman meşayif ne buyurduğunu söyle. Sen şimdi kafadan bir şey katma, demeniz lazım. Yok efendim, bu adam çok alim adam, şurada hocalık yapmış, burada toçendik yapmış, şurada okumuş, burada kalkmış, burada yatmış, e ne olacak? E bu hüccettir, delildir, ne derse doğrudur, böyle olmaz kendi kafasından dediği delil olmaz bize. Ama ondan sonra da diyormuş ki ya ben size şu fetva budur demiyorum. Bence böyle. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın, isterseniz imam mazem alıyım. İsterseniz imam Şafii'nin görüşüne uyun. E şimdi imam mazam varken biz sana nasıl uyalım ya? Ne bileyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından meclhüsen almış. Ebu Hanife, sirat ümmet. ümmetimin kandili ümmetimin nuru Ebu Hanife'nin içinde bir zat gelecek buyurulmuş. Hakkında bu kadar rivayetler var. sayı hadislerde de buna deliller var. Levkâne'l-i imâye'n-i indesiru <gülüyor> râyâle'nâ le rüccâhl Selman-ı dizine vurmuş. Ne buyurmuş? İman Süreyya yıldızına çıksa, bunun kabilesinden, i̇mam Azam onun kabilesinden, Faris milletinden, bir takım adamlar gelir, Süreyya'dan aşağı alırlar. O derece akıllı, fikirli, imanlı insanlar gelecek bunun kavminden de buyurdu. Bütün ulemanın ittifakıyla Ebu Hanife'den bahsediyor. Vakil Allah. Tabi diğer üç tehikler de başımızın. Taci. Biz onların yoluna devam edelim inşallah. Efendim, diğer yorumlara, beyanlara aldanmayalım, aldırmayalım. Allah Teala bizi istikametten ayırmasın. Herkes ehli sünnetsiz diyor. Yordum ekşi diyen Yok Vehhabilere gidersen bugün bize diyorlar ki Bunlar ehli bidattır Ehli sünnet esas biziz diyorlar Vehhabiler ne diyorlar Esas ehli sünnet Biziz diyorlar Doğru mudur? E değildir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmet Etmiyorlar Vefat ettikten sonra işin Bitti diyorlar Allah Allah ya. E şimdi bu adamlar ehli sünnetin Dünyada tek sahibi görünüyorlar e şimdi onun için adam kalkıp da ben şiiyim dese sen dersin ki bırak bunu mutezileyim dese bırak bunu cebreyim dese bırak bunu 73 fırkanın ismi var 72 batıl fırkanın isimlerinden birini taksa kendine sen ne dersin ben duyduğuma göre bu ehli sünnet dışındakiler sapıkmış abi onun için sen uzak ol dersin ama ben ehli sünnetim derse sen ne dersin e ben de ehli sünnetim o zaman konuşalım buyur buluşalım o zaman başlarsın zehirlenme. Neden adam sana eli sünnetim diye geliyor? Tehlike nerede? Tehlike ehli sünnetim diye çıkanlarda. Oraya dikkat edeceksin. Çünkü sen ehli sünnetim diye çıktın geldin ama itikadın ehli sünnete uyuyor mu? Bunun için de ne lazım? Sende de biraz sermaye lazım. Sende ilim yoksa o adam eli sünnet adına ne derse sende ne yaparsın? Yutarsın. Bak örnek veriyorum, adam sohbete gitmiş, bir sohbete, geldi, ne yaptın sohbete gittim, kimin, falan hocanın, ne anlattı, Talak suresinden anlattı. Ne anlattı dedim, Deşiyorum şimdi, dedi ki, ne dedi, üç kere boş ol bir sayılır dedi, peki dedim bunu kime göre dedi, ehli sünnetin görüşü budur dedi, dedi. Halbuki Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre bu üst dalak hepsi gider ve zinaya düşer. Böyle hayati bir meselede adamın çocuğu veledi zina olacak da olsa yani nikahı da gitmiş her ilişkisi zina olacak bu durumda adama bu üçü de gider demiyor. Binlerce insana diyor ki görüş budur doğru görüş diyor. E şimdi bu ehl Sünnet'e diye gitmiş dinlemiş almış yanlış vetvayı onun için sizi uyarıyorum uyandırıyorum gidersiniz bir yere kapılırsınız eli sünnet zannedersiniz helak olursunuz uçuruma götürürler sizi Allah yanlış fedda verirler adama nikahın duruyor derler halbuki gitmiş nikah imanın duruyor derler halbuki gitmiş e tabi en büyük tehlike budur bu zamanda cehalet ortalığı kaplamıştır işte bu meclislerden ne kadar vakit ...oluyor, pek çok saat, uzun saatler olmuyor... ...şimdi ben burada her şeye vakit bulamıyorum... ...burada da özel konulara giriyorum... ...gündemde bazı meseleler beliriyor... ...bun suhta sorular gelişiyor... ...bu sorularda aydınlanmak isteyenler oluyor... ...buraya kağıtlar gönderiyor... ...ben burada bir saat ve saat vaazdan sonra... ...sorulara cevap versem iki saat buradan çıkamayız... ...yarım yamalakla cevap vermek istemiyorum... ...yanlış anlaşılmalara sebebiyet veriyor... ...çünkü iyi anlatmak lazım... ...ehli sünnet üzere, ittifak üzere devam edilecek... Bir ihtilaf yoktur inşallah. Sizler de insanlara duyurun. En kolay şey. Aç bir mesaj çek, telefon at, Şu frekansı 88.4 Bunu herkese duyurun. Bütün insanlar dinlesinler inşallah. Efendim. Hoca efendilerimiz hepsi Allah razı olsun. Efendi bağlı insanlar. E, büyüklerine saygılı insanlar. E, dolayısıyla Efendi Hazretlerimize tabi olan, Eğli Sünnet'e tabi olan insanlar bizim hepsine hürmetimiz saygımız var Allah razı olsun bu şekilde dinleyin efendim insanlara dinletin inşallah e, bu hususlarda daha geniş bilgiler alacaksınız bundan sonra sorularınıza cevap bulacaksınız inşallah şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu gece bize buyuracaklarını set. duyuralım ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet yaklaştığında olacaklardan bahsederken Saadid de bir vakas hadisinde İmam Ahmet rivat ediyor. Lâtek <gülüyor> olmuş ya, kıyamet korkmayacak. Hatta yok olacak. Ama bir takım insanlar türüyecek, meydana çıkacak. Ya bir elsin ya. diyor dilleriyle yediği gibi nasıl işte develer, sırular geniş getirirler ancak yerler onlardan dilleriyle yiyecekler. Dilleriyle yiyecekler. Herkes diliyle burnuyla yiyen. Yok. Tabii bunun manasını ulema veriyorlar. Ne demek dilleriyle yiyecekler? İnsanları net edecekler. Münafıklık olarak, yani içinden sevmediği halde dışından onu sevdiğini söyleyecekler. Aşırı şekilde tazim, saygı, hürmet gösterecekler. Kendilerini de çok övecekler. Böylece mesele ne? Milletten para almaya, menfaat temin etmeye e, teşebbüs edecekler. Şimdi tabii şairler, evvelce çoktu bu değil mi? Oho adam bir şiire bir kese, altın kaç kese? Altın, şiirlerle hükümet kuruluyordu. Şiirlerle, edebiyatlarla değil mi? Padişahlar yüceltiliyordu. Karşı tarafın kralları alçaltılıyordu. Hep neyle oluyor bunlar? Dille. Konuşmayla. Efendim insanların meddahları olacak. Meddahlar. Ne demek meddah? Osmanlı zamanında da vardı bunlar. Meddah çok öven. Çok met eden. E şimdi adamı medediyor. Bazı kere bu, adamı bir metediyor ki Adam da şaşırıyor. Ben böyle miyim diyor ya? Allah Allah. Ama adam beceriyor. Sayıyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor. Efendim, bir vasıflar sayıyor, spikerlik yapıyor, sunuculuk yapıyor, şovmenlik yapıyor. Bunlar neyle yiyor? Dinleyiyor. Halbuki o net ettiği adamı da zerre kadar sevmiyor Ama o adamı hücelterekten geçiniyor. Bir yerlere geliyor. Makamı yükseliyor. Rütbe alıyor. Aslında da kalbinde bir muhabbet, taşımıyor. Bunu milletten para kazanmaya, işte geçinmeye vesile ediliyor İnsanları edecekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu bu usta buyurmuştur. اِذَا رَائِتُمُ الْمَدَّاحِينِ فَحْزُ عَلَى هُجُومُ Aşırı metheden, e, sizde olmayan vasıflarla sizi yüceltmeye kalkanları görürseniz, suratlarına toprak saçın. Yani Süratına toprak atın ne demek? Konuşma, yalan konuşma. Sen beni burada metediyorsun, ben seni met ettiğin gibi bir adam değilim. Suratına toprak saçarak ona ne yap? Sustur, Prim verme. Ama şimdi bir adam ne yapıyor? işte benim ne kadar metedirse o kadar para veriyor. Ne kadar millete tanıtırsa o kadar para veriyor. Bu hadiset muhalif bir amel oluyor. Tabi. Bazı gerede insanlar metedilebilir. Salahıyla, takvasıyla, hafızlığıyla, hocalığıyla, iyiliğiyle, cömertliğiyle. Bunlar da çok da kötü şeyler değildir. Ancak gösteriş tehlikesi girerse. meteden de metetti adamın iyiliğine inanmadan münafıklık olarak metederse bu kıyamet alametleri çıkmıştır. Ama bir kardeşimize idiamı halimi Fi vecihi gadel <gülüyor> iman fi kalbi. Mümin yüzüne yüzele edilirse kalbinde iman büyür diyor. Bu da ayrı bir hadis. hadis şerif iki türlüdür. Eğer met edildiğini duyduğun zaman kibirleniyorsan, gururlanıyorsan, havalanıyorsan o adamın suratına toprak at. Ne demek? Sustur. Kardeşim sus pek. Ben beni ya. Ben kendimi evliya zanneteceğim şimdi. Ha onu met ettirme. Ama bakıyorsun adam seni met ediyor. Yani diyor ki bu bari kadar hiçbir gece teheccüd kaçırmaz falan. E sen de o zaman ne diyorsun Allah Allah adam beni teheccüd kılıyor zannediyor ben sabah kadar yatıyorum. Ayıptır günahdır bari bu gece teheccüde kalkayım. i̇mam Azam'a kadınlar konuşurken demişler ya 40 senedir yatsın abdestlen sabah kılar. i̇mam Azam da gece biraz uyuyormuş. Onu da duyunca demiş ki kadınlar beni ne zannediyor. Halbuki az uyuyordu ama ondan sonra hiç uyumamış değil mi? Niye o kadınları yalancı çıkar diyeyim diye şimdi kimine met ediyorsun? Yarıyor. Kimine zarar veriyor. Onun için bunları dengelemekte de zor iş ama kıyamete yakın hakikaten övmeler, metiyeler büyük prim kazandıran işler, insanların yağcıları, dal kavukları, efendim ne diyorsalar, kafa kafasallayanları onları efendim meşrulaştıran sözler sarf edenleri çok Padişah Tabi şimdi padişahlığı diyorlar Şimdi padişahlıktan beter oluyorlar değil mi? Şu anda padişahlıktan beter ne var? Suntalar var Yönetimler var Yoksa evvelce padişahlık vardı bu kadar da Diktatörlük yoktu Daha hürriyet vardı diyebilirsiniz Tabi bunun örnekleri çoktur Efendim pa Patlıcanı yemiş Karnını ağrımış. Karnını pa patlıcanı ağrıtmadı Allah ağrıttı patlıcan sebebi olabilir. Ya, bu, ya. ya dedi bu nasıl bir patlıcan ne biçim bir, bir sebze ya? Mahvetti beni. O da başlıyor tabii iki saat patlıcanın zemmi hakkında. Söyle. E birkaç zaman sonra Patlıcan yaramış buna, sevmiş. Ne güzel oldu patlıcan. Ne yararlı bir şey be lan. Başladım erkekleşinde. Allah Allah. E dedi kaç gündür evvel yemedi diyordu. Şimdi yemedi diyor. Dedi, "E ben dedi patlıcanım dalkalı değil, padişahmışsin dalkalı olsun." dedi yani. Siz ne derseniz o. Ha demek ki hakkın dalkalı olmak lazım. Şahsın dalkalı değil. Eğer şahısların dalkalı olursan iyiliğini demez dersin. Kötünü de met edersin. Sevabını da met edersin. Günahını da met edersin. Salih amelinde beğenirsin, fasit amelinde beğenirsin. Sen bozulursun çizgiden çıkar gidersin. Ama eğer hakkın dalkalı olursan o hakla beraber eğilirsin, hakla beraber kalkarsın. Ananın babanın lehine de olsa haktan ayrılmazsın. Evet Allah Teala bizi hakkı övenlerden, haklıları sevenlerden Hakkı izleyenlerden, hakka itibadenlerden ayırmasın. Amin. Dünya ahirette sevdiklerini sevdirsin, yerdiklerini yerdirsin allah Teala. Amin. İbni Ömer'den radıyallahu teala anhumâ taberani vatibü bu hadis-i şerif la tequmusâ hatta yetesafeden nâsü tesafudel behâin fitturuki Kıyamet kopmadan hayvanlar gibi insanlar da yollarda Sevişmedikçe kıyamet kopmayacak. Hakikaten yollarda birbirine sarılanlar, dolananlar, öpüşenler, efendim parklarda yatanlar, kalkanlar bu şekilde e, bir hal başladı ve giderek artıyor ve normalleşiyor. Bugün ne günüymüş? Sevgililer günüymüş. Kim çıkarttı bunu? Papaz? Vanalina mı? Natalina mı? Nedir efendim? Yani? Vanaltina mı? Nedir? Ha? 28.16'naymış. Bu adam bir baba sevgililer günü diye bir gün çıkartmış. Şimdi bütün Müslümanlarda efendim birbirine hediye almaya başlamış. Allah Allah. Şimdi bu babaların çıkarttığı gün aynı yılbaşı gibi bir sapık gündür. Anneler günü de böyledir, babalar günü de böyledir. Hiç İslam'da şunların günü diye bir gün olabilir mi? Yetimler günü diye bir gün olabilir mi? Bu ne demektir? Bir gün onları hatırlayın, diğer günler salmayın demektir. İslam ne diyor? Her gün, her saat, herkese hakkını ver diyor. E, dolayısıyla, şimdi böyle bir zihniyete, Müslümanların da çanak tutması, Müslüman insanların da böyle gündeydi. E ben sevgilimi alıyorum ki, karımı alıyorum. E karını alıyorsun ama ne günde alıyorsun? E bu sevgililer gününün karşılığı nedir? Efendim? Zinakarlığa gündür Karşılığı budur Açılımı budur Çünkü bunlar kime sevgili diyorlar Nikahsızlara Zaten evlendiğin anda sevgi biter diyorlar Öyle midir Öyledir yani Millet öyle anlıyor Evlendiğin anda sevgi biter diyor Niye peki 10 sene flört ediyor da Evlenince 2 ay sonra boşanıyor Ya? Çünkü onlar Evlenmeden her şeyi yapıyor Evlendikten sonra bir şey kalmıyor ama adam görücü üsülüyle evlenince evlendikten sonra peçeyi açıyor, Bismillah diyor, ondan sonra hayrını görüyor ölünceye kadar. E bu şimdi böyledir, İslam böyledir ama bunların düzeni, bu gavurların, Hristiyanların düzeni nedir? Efendim Nikahsız muamelelerin meşrulaştırmak üzeredir. E şimdi bunlara uydur mu? E ondan sonra tabi birbirine hediyeleşmeler, bilmem neler vesaire, Allah Müslümanları muhafaza etsin bizim Müslüman efendim üreticiler bunlar da ne yapıyor ya diyor bu sevgililer günün münasebetiyle büyük bir alışveriş patlaması yaşanıyor e ben de diyor şimdi buna bir reklamla bir şeyle katılayım da payımı ortadan çorbadan alayım diyor eee sevgililer de yakıştıramıyor kendinizde bu tutamda sakalı var ne yapacak o da bu sefer diyor ki sevenler günü olsun Oğlum sevenler gülü olsun da yarın olsun bu ya! Bu yarın olsun! Bu hindiysen yılbaşı gecesini yeme! Bu hindiyi iki gün sonra ye! Bu naneyi yiyorsun ya! Aa. Bak ayarımız kaçar! Kendimizi bir daha toparlayamayız bak! Kültür yavaş yavaş kaydı gitti zemin kayıyor altımızdan! Böyle Haliç'e doğru kayıyoruz buradan böyle! Tamam mı? Papazlar cirit atıyor memlekette ya! Misyonerler cirit atıyorum. Milleti Hristiyan edecekler. E ne olacak? Şimdi çıkmış birisi dert yanıyor. Kendisi de eski yetkililerden, şimdi yetkisizlerden. Fakat yüksek makamdan, perdeden konuşuyor tabii. Ya diyor, din diyor, çok önemli bir faktördür. Dini kullanmamız lazım diyor. Görüyor musun? Halbuki dinin iyi kullanması lazım. Biz dini kullanamayız ama konuşuyor. Yani diyor, din diyor bu misyonerlere karşı, Hristiyanlığa karşı vatanı, milletin bölünmemesine karşı çok önemli. Doğrudur. E tabi ki kültürle eşittir din. Bizim kültürümüz dinden alınma kültür. Dinden alınma kültür. Bu kültür uygundur. Örf adet dediğimiz dinden alınma örfler adetler uygundur. Şimdi bu günü adet olsa, örf olsa, elli senede, yüz senede böyle gitse misal, bu bir gelenek haline gelse, örf adet haline gelse uygun mudur? Değildir. Çünkü Kur'an'ı kimdir? Papazdır. İslam'da böyle bir gün, böyle bir saat Yoktur. Dolayısıyla aşure günü var mıdır? Vardır. Çünkü Nuhal-i İslam'dan, Enbiya'dan, Emniya'dan geliyor. Bu kadar kitaplardan ibaret, Resulullah Efendimiz bile oruç tutmayı emrettiği bir gündür. E şimdi bu örf bizde vardır. Ama ve bu öbür örf, Hristiyan'dan gelen nereden geldiğine bakacaksın. Kaynağına bakacaksın, patentine bakacaksın. Bunu Efendim papaz mı çıkartmış, haan mı çıkartmış... ...beni alakadar etmez... ...ben işin güzel tarafına bakarım... ...İslam'da böyle bir zihniyet yoktur... ...çünkü güzel tarafın arkasını... ...kazıdığın zaman... ...altında gavurluk yatıyor... ...altında gavurluk yatıyor seni sonra sonra yavaş yavaş... hep dinden çıkaracak... ...ama... E, ...dine sahip çıkalım o zaman... ...tamam dine sahip çıkalım diyor... ...ama diyor işte... ...bu tarikatlar, tasavvuflar... ...tekçeler, bilmem neler... Bunlar, bunlar olmaması lazım diyor. Ya e bunlar olmaması lazım dediğin zaman ne kaldı elinde? Ne kaldı elinde? Tasavvuf büyükler olmasa, o alimler, o veliler olmasa, Kurtuluş Savaşı bile olur muydu? Olmazdı sen, Kurtuluş Savaşı'nı yaptıysan, bu vatan elhamdülillah kurtardıysak, yine alimlerin, velilerin değil mi? Üsküdar'daki Özbek Tekkesi'nin hakkını mı yiyeceksin? Özbek tekkesinden silahların Anadolu'ya gönderildiğini, o velilerin, o şeyhlerin, o alimlerin, o duaların, o zikirlerin kendileri de bir fiil harbe katılıp da Yunan karşıya karşı, Rum'a karşı, Rus'a karşı, Seferbek'te, neyse bunların hakkını mı yiyeceksin? Sütçü imanın hiç hakkı yok mu? He? Maraş'ın kurtuluşu diyorsun, ne yaptı? Peçeyi, çarşafı çıkartmaya çalışarak kurşunu sıktı. Başlattı mücadeleyi, Maraş kurtuldu, Antep kurtuldu, Urfa kurtuldu, tamam bu kadar yer kurtuldu, bunun önderliğini kim yaptı? Hocalar yaptı, şeyhler yaptı, alimler yaptı, veliler yaptı. Sen şimdi bunları dışlaya dışlaya dışlaya, kime ne anlatacaksın, kime ne dinleteceksin? Ondan sonra da, e, sıkıştık şimdi, ne olacak? E, Dini kullanalım şimdi. E, kullanalım da malzeme kalmadı ki, malzeme yok etti. <Gülüyor> ne yapacaksın aşurelik malzeme yok, suyla mı havan Ortada ruhsuz, şuursuz, ilimsiz, bilimsiz, ellerinde diploma, başka hiçbir maneviyatı olmayan, ihlası olmayan insanlar kaldı. E bunları bu millet dinler mi? E dinlemez. Adam her role giriyor. Eli hayatın burası ölüdüğü çıkıyor. Kim dinliyor? E birkaç dinleyen var, dinleyen kendisi gibi. Zaten onu dinleyene gel desen gel, git desen gitmiyor. O şov programı seyreder gibi bu hoca da Tahsettin Hoca gibi diyor dinliyor hocayı. Ama ne diyor ki bu millete vatana sahip çıkacak, gel dedi mi gelecek, Allah emrediyor dedi mi kalkacak Resulullah'ın hadisini dinleyecek insanlara anlatacak Efendim tabakaları ne yaptı? Yok etti. Onun için inşallah biraz anlayış var Allah bu anlayışı arttırsın doğru anlayışa çevirsin. Doğru adreslere yönlendirsin de inşallah yeniden İslam'ın, Müslüman'ın kıymetini bilsinler. Çelişkideler. Allah bu çelişkiden kurtarsın. Amin. Çözemiyorlar işi. Evet. Hadis-i şerifler hepsi birer birer önümüze böyle efendim halimizi hal-i pür melalimizi rezil durumumuzu ortaya çıkarıyor. Değil mi? Kıyametten önceki olacakları nasıl yaşıyoruz? Her hadiste ...böyle tam duyurduğu gibi... ...başımıza geldiği gibi görüyoruz. Yine... ...deylemi mirat yi ettiği Hüseyin ...ne hadis... <gülüyor> ...kıyamet kopmayacak... ...hatta yuizzallahu fihi selasa... ...Allah üç şeyi... ...aziz kılmadıkça... ...çok değerli kılmadıkça... ...o şeyler... ...bulunmadıkça... ...çok zor bulundukça... ...efendim... ...değerlendikçe... ...çünkü değerli şeyler... Zor bulunur. Bu bir şey kıyametten evvel anka kuşu gibi, kimri i ahmer gibi nadirattan olacak. Bir hemenin helal. Helal para. Kıyamete yakın helal para bundan ara. Çünkü her gezin muamelesine illaki ne karışacak? Faiz karışacak, rüşvet karışacak, yalan karışacak, yalan yere yemin karışacak, aldatma karışacak, kıyamet karışacak ticaretine, alışına, verişine vesairene, Ne buyuru sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamete yakın, bütün ümmetin faizleyecek. Dediler, ya da ortada hiç yemeyen olmaz mı? Ve benle min ashabı minnubari Yemeyene de diyor, tozu vuracak. Çünkü çark faizle döndüğü için o toz hepimize bulaşıyor. Allah muhafaza buyursun. Ondan sonra da hayır kalmıyor, bereket kalmıyor. Hastalıklar, belalar yağıyor. Mikroplar yağıyor. Ortalık haramlarla. Halal para ya Allah aziz kındı. Allah Teala bize helal rızıklar versin. Amin. Allah haramdan şubelerden muhafaza etsin. Amin. Allah zengin Allah'ımız gel gelir. Rızık kapıları Allah'ımızın elinde gel gelir. Göklerin yerlerin anahtarları Allah'a aittir. Ya Rabbi hazinelerinden aç bize yarabbim. Helaldan aç bize yarabbim. Haram kapıları kapat bize. Şubeleri de kapat bize ya Rabbi. Biz kanaat edeceğiz. Sen bize helal ver yarabbim. Haram çok da olsa verme bize Helal az da olsa ver bize Bize kanaat ver bize Verdiğine razı olmayı nasip et bize. Amin. Bu helal, işte o helal parayla geçinenlerin duaları da yüzde yüz müstecat oluyor. Onun için dua ettim anında ne oluyor? Kabul oluyor. Yağmur yağsın dedi mi? Yağdırıyor Allah. Bela kalsın dedi mi? ...kaldırıyor Allah... Gel, gel, ...ama haram yiyenler... ...dua yapıyor da yapıyor... O sonra benim duam niye... ...kabul olmuyor diye... ...ahlanıyor da ahlanıyor. ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...öyle buyuruyor... ...adam vadilere çıkıyor... ...sahralara çıkıyor... ...ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi... ...derde düşmüş bağırıyor... ...çağırıyor... ...kanser oldum, hasta oldum... ...şifa ver Allah'ım... ...borca düştüm ödettir... Yani çocuğum bana karşı geldi, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Ya Ama yok. Ana tamul haram, meshabu haram, melbesu haram, ve gudiyemli haram. Fena üstecamlıdaki. Yedi haram, içti haram, üzerinde giydiği elbisenin kumaşına kadar haram. Nasıl kabul olsun böyle bir adam diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine de Efendi Baba dedi ki, Kaddesi Allah subhuh enna, dahi için, çok uzak ihtimal var, yine bir kabul vardır var der, <gülüyor> kurban oldum, nasıl anlardı o hadisi o, o anlardı orada, enna, çok uzak, ama yani bir ihtimal yine var, hani Müslüman allah Teala yine, e, inşallah haramlardan kurtarır, duasını kabul eder, ama, eddua müftahü sema, göğün anahtarı nedir, duadır, ama anahtarın dişleri olmadan, açmaz, Yok kapıların, dua kapı kapılarının kabul anahtarı, duanın düşleri Ekûl, helal, Zubur, Makal. Yediğin helal olacak, konuştuğun da doğru olacak. Yalan konuşanın da duası kabul olmaz, haram yerinde de duası kabul olmaz. Hei yuma, hei yuma, lehmin, abi? Haramdan beslenen etin yakışacağı yer cennet değil, cehennemdir. Çünkü o et Haramdan beslenmiştir. O cennete yakışmaz. Cennet temizdir. Temizlerin yeridir. Et tayyibat li Temizler temizlere, el habisat li pisler pislere buyuruyor Allah. Celle şani, celle celal. Allah bizi temiz yedirsin. Temiz içirsin. Ya ey resul, kulu minat tayyibat ve amelu salihah. Ey peygamber Temiz rızıklardan, helal rızıklardan yiyin. Salih amel işleyin. Temiz yemeseniz salih amel çıkmaz sizden. Salih amel istiyorsanız bu gıdaya yediğinize dikkat edin. Kulunu bayı batma arozluğnağım. Helal ve lezzetli rızıklardan yiyin ve şükürülillah. <gülüyor> Ondan sonra Allah'a şükredin. Ya bu helal yemek işin başı. Allah Teala hangi işlerde haram var, hangi işlerde şüphe var. Allah bizi onlardan tevhid etsin, uzak kılsın. <gülüyor> Amin. Allah fırsatlar yaratsın. Allah helal imkanlar yaratsın. Ya, haram darızlık helal darızlık. nereden ararsan Allah oradan verir ama sen tombaladan şuradan buradan faizden rüşvetten yalan aldatarak kandırarak milletin parasını ele geçirerek şunu kazandın bunu yedin bunu içtim diyorsun ama senin yine yiyeceğin içeceğin ezelde yazılanın aynısıdır ne artar ne eksilir bunu helaldan arasaydın Allah helaldan verecekti haramı seçtin haramdan verdi Şimdi yediğin aynı yedik, dediğin aynı dedik ama gireceğin yer aynı yer olmayacak. Gideceğin yer aynı yer olmayacak. Onun için ne lüzumu var haramı tercih etmekle bir fazla olmayacak. Rızkın hiç değişmeyecekse bu rızkı helalından kazansak da ahirette de azabından kurtulsak, hesabından kurtulsak inşallah. Dünya bir bela, dünya helaluha hesab ve haramuha edaf. Dünyanın helalında sorgu var, haramında azap var. Helalda ne var? Sorgu var. Helalda da sorgu var. Haramda azap var. Sen azapta ne işin var? Hele bir helalın hesabını verebilsek. Helalından kazanıyorum, yiyorum, içiyorum diyorsun ama bunda israf mı ediyorsun, çarçur mu ediyorsun, hakkı hukuku kadar veriyorsun, ne kadar gizliyorsun? Sen helalından kurt kurtulamazken haramına ne göz atıyorsun? Helal bir hem, para aziz olacak, çok değerli olacak. Ne kadar zor değil mi şimdi bu zamanda? Ya. Adam zengin adam, kaç tane fabrikası var? Geldiler, efendi hazretleri, ne var? Biz sizin kursağınıza yardım etmek istiyoruz. Talebelere yardım etmek istiyoruz. Efendi Hazretleri ne dedi onlara? Sizin kazancınızda banka işleri, faiz işleri var. Bu paraları verirseniz, talebeye yedirirsek bu talebi ders anlamaz. Bu talebenin bu parayla okuyan hocadan da millete hayır gelmez dedi. Koca zenginleri senelerce şu işleri düzeltin ondan sonra yardımınızı kabul edelim. Haramdan öyle tek çekin, bitti bu haram işleri diye. Tamam. İşte o. Ama bazı cemaatler, bazı gruplar İslam'a hizmet edecek. Ne diyorlar? kazanın da nereden kazanırsanız kazanın helal haramlar Allah'ım senin kulun yer Allah. Kurun, yar Allah <gülüyor> en meşhur hocalardan biri kürsüden ne dedi ya dedi bankada biriken faizleriniz yok mu getirin onları talebelere vereceğim dedi ya getirin dedi bu da meşhur hocam dedi yani siz yemezsiniz haram diyor getirin onları talebelere vereceğim dedi ya e verilir mi ya pisler pislere temizler temizlere ya helaya versen olmaz faiz parasını da hocaya mı yedireceksin ya durum bu, helaldan kazanacağım. Ve ilmen müstefaden istifade edilen ilim çok aziz olacak. Şimdi ilim var mı? Var. Hele bir de internet çıktı, üf, düğmeye bir basıyor, bütün Buhari indirdim diyor. İndir. Müslüm'ü de indirdim diyor. Kütübü Sitte'yi indir, Tisay'ı da indir, fıkıhları da indir. Hoca senin kaç yıl kitabın var, 30 bin ciddi. Burada diyor üç cüz bin ciltlik bilgi var diyor, e ne yapayım ya? Amel nerede? Amel! İstifade edilen ilim azalacak. İlim çok, istifade az. Fazayla amel bu kadar yazmış, amel eden kimse yok. Şunun fazileti şu, Şunu şuyu bu, ilmihal, bilgi dolu, istilatı fıkhiye, şimdi sizden biriniz yani hakikaten araştırmacı bir adam olsa Türkçe kitaplardan bile epey bir malumat sahibi olabilir hatta hocaları bile susturabilir ha. Çünkü neden hocanın her dakika kitap kafasında değil o bir meseleyi kavrar mesela bir şey sorar. E, Türkçe nerede de bu kadar tercüme var. Çoğunda da güvenilmez anti parantez. Tercüme yanlışları var. Tabi Ömer Nasuh Efendi gibi vesaire Efendi babamızın tasvip ettiği marka olmuş. Fetvasıyla güvenilen adamların eserlerini okunur. E şimdi ilim çok aç hepinizde kütüphane var hepinizde böyle kitaplar alıyorsunuz değil mi değil. şeyinizde e, raflarınızda epey kitabınız da vardır yani ama ne kadarından istifade ettiniz kaç rivayetle amel ettiniz ya onun için ahir zamanda istifade edilen ilim az olacak şimdi adam gelmiş geçen gün diyor bir günde ben azız oldum maşallah ya nasıl oldum falan neyse ben karıştırmadım baktım millet inanıyor dedim ki sen rüya'da olmuşsan kabul ederim ha öyle dedi ha öyle olur fare rüyasında deve olmuş bak kalkmış bakmış Aynı fareyim duruyorum falan ben de padişah uyuyorum arasına kalkıyorum bakıyorum bir şey yok yani onun için öyle rüyayla niş olmaz oku bakalım şu ayeti dediğin zaman azız mısın hoca mısın ben de oğlum şu sayfayı oku diyeceksin adama. Öyle mi? E. İlim çok. Efendim, ola da benim çocuk ağzımız oluyor. 6 yaşta çocuk oluyor. Birkaç ayda dahaımız olur yine. Ya bunlar kolay şeyler. Efendim Arapçeye varırız olur, İlmem vakıf olur, gider dünya bir tarafına da oku. E, bunca ilim elhamdülillah sebepleri Allah artırsın. Ama faydalanılan ilim Hz. Muhammed Mustafa nedense sallallahu aleyhi ve sellem Allah nimöz bize, min <Sessizlik> ilmi Allah'ın faida vermiyen ilimden sana olunur. Ve min nefs-i Allah teşba, toymayan nefisten sana olur. Ve min cehennete yaşarmayan gözden sana sanasız. Ve min cennet-i Allah korkmayan takvasız kalpten sana olur. Ve min dua-i Allah kabul görmeyen dua'dan sana sanasız. Onun için ilimden de sığınılır mı? Sığınılır. Faydasız ilimden Allah korusun muhafaza On Onun için sahabe-i kiram beş tane ayet ezberliyor. Kaç gün geçmiş? Allah Allah. Koca sahabe ya. Sahabe-i kiramda hafızların sayısı o kadar çok değildi. Sah de hafız sayısı çok azdı. İşte sayılıyor. burada ibn-i Kâb'i ibn dört tane, beş tane, on tane ha. Hazreti Osman başta übey-i gibi. E, neden? amel etmeden ayeti ezberlemiyordu. Bekara suresinin sekiz senede geçti Hazreti Ömer. E iki buçuk cüz, bin tane hüküm var, bin tane haber var, bin tane emir var, bin tane nehi var. Dört bin mesele var Bekara suresinde. Sekiz senede geçti. E bu da diyor ki ben bir gün daha hafız oldum. Oldum da ne oldun yani şimdi? Bir amel etmedikten sonra, Kur'an'dan istifade etmedikten sonra Kur'an ne olur? Aleyhine delil olur, nehine olmaz. Allah bu Kur'an'ı bize lehimizde şefaatçi eylesin. Amin. Öğrendiklerimizi, okuduklarımızı lehimizde şefaat eylesin. Amin. İlmimizi artırsın, hidayetimizi de artırsın. Amin. Ben ilmen velem yezdet hüdenlem yezdet Allah illa bu'dâh. İlme artıp takvası hidayeti artmayanın Allah'tan ancak uzaklığı artmış olur buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yakınlığımızı artırsın. Amin. Yoksa yani ilim esbabı tuğuyandandır. Efendim bu derdi, ilim adamı azdıracak sebeplerden biridir. Çünkü neden? Kurun gelir, kibir gelir, kendi beğenir, amel etmez, Allah muhafaza, helak olur. Faydalanılan ilim ahir zamanında aziz olacak, bulunmayacak. Ve ehan fillâhi azze ve gel şuna bak, Allah için sevdiğin kardeş de yani hiç bulunmayacak kadar değerli olacak. Allah yolunda kardeş biz, biz ne yolunda kardeşiz şimdi Allah'ın da kardeşiz ama işte başımıza bir şey geldi mi kardeşliklerin hepsi bir tahta yani Allah da kardeşlikler de kötü günlerde ne oluyor belli oluyor mahşerde anam baban kaçarken ahiret kardeşin ne yapacak sevabını bağışlayacak diye anlatıyor efendi Hazreti. senelerdir anlatıyoruz size o sohbetleri ee, e daha dünyada kaçan kardeş mahşerde sevap verir mi ya e dolayısıyla Allah için kardeşlik, Allah için sevmek Allah için buğz etmek bir adamı severken sırf Allah rızası için sevebilmek bunlar çok büyük iş bunlar imanın tadını tattıran şeyler yüksek seviyede şeyler Allah bize de bir nebze tattırsın Amin. biz bunda ihtiyacı değil olamayız ağzımızın kaşığı değil bizi aşıyor ama yani iddiacı olmak iyi bir şey değildir çünkü iddia ispat ister ondan sonra ispat edemeyince çuvallarız yeah. Allah için sevmek Allah için kardeşlik yapmak ilim yolunda, Kur'an yolunda, zikir yolunda hac yolunda, umre yolunda evet. bunlar hep güzel kardeşlikler bunlar değerli şeyler ahirette birbirine şefaat edecekler Allah Teala Habibi buyurdu dinde kardeşlerinizi çoğaltın. Şimdi senin vesilenle namaza başlayanların sayısı artarsa, senin sebebiyle içkiden, kumardan, zinadan kurtulanlar çoğalırsa, senin delaletinle bu meclisleri bulanlar sayıca artarsa tabii onların sana da nesi olur? Duası olur, şefaati olur, ahirette de yardımı olur. E tabii, çünkü senin sebebinle adam cennete girmiş, seni de cehenneme ma pek, efendim, rızası olmaz Allah Teala'nın da rızası olmaz Allah Teala bakar bu adam bu kadar insanı kardeş etmiş, benim yoluma getirmiş bunun kendi yanlışları var ama ben yine bunu ne yapayım onlara bağışlayayım onun için dinde kardeşlerinizi çoğaltın devamlı sayınızı çoğaltın sizin sebebinizle Allah'ın yolunu bulanlar çoğalsın fe illa rabbekum kerim çünkü sizin Rabbiniz Hayyun değil. Orası hayyun gibi okunuyor. millet yanlış okuyor. Hayyun Allah hayat sahibidir. O belli. Burası o değil. Bu hayyun. Çok haya sahibidir. Allah utanır diyor. Allah a. Allah. Allah utanır mı? Bizim gibi yüzü kızarmaz Allah'ın Bizim gibi yüzü yok ki kızarsın. Ama Allah çok hayalıdır. Keremlidir, cömerttir, iyidir. Ne var Allah? Yesa hayyun va'du'n-kıyameti beyne ihvan Kuluna kıyamet gününde kardeşleri arasında azap etmekten utanır, onu da cennete yollar diyor. Yani ne demek? Şimdi beni nasıl biliyorsunuz? İyi biliyorsunuz. Allah beni nasıl biliyor? Ben de bilmiyorum. Ha şimdi, yarın ahirette çıkarsak iyiliğimiz, kötülüğümüz tartılır, dengeyi sağlayamaz, günahımız fazla gelir veya da cehennemi hak edecek bir günahımız olur. Allah Teala da bizi cehenneme yollamak kararı alacakken sizin gibi kardeşlerin arasında Mevla buyurur ki bu kadar adam bunu camide görmüş, cemaatte görmüş, sohbette görmüş, Mekke'de görmüş, tekkede görmüş. Onun hesabı, gizli hesapları bende var ama bu insanları üzmeyin. Bu kadar din kardeşi, İslam kardeşini buna karşı vay anasını herif sahte çıktı bozuk çıktı biz bunu iyi biliyorduk derler diye Allah utanır da diyor onu da cennete yollar diyor he, he Tabii tabi bu tescilli sahtekarlar hakkında geçerli değil bu tescilli sahtekar adam şimdi adama hoca dediler bir adam hoca mıdır bir adama demişler ki bu falan hocadır e şimdi adamın hiçbir ameli İslam'ın lehine değil. Buna hoca demek ya, bu bu. De, adama demişler hacıdır. Her yol var. E yani onu iyi, iyi bilen yok ki. Bakma sen musallada birkaç kişi iyi bilir mecburen diyor. Yoksa hakikaten adamı kötü biliyorlar yani. Durumu ondan bahsetmiyoruz yani. Biz hakikaten iyi bilinen de ufak tefek kusuru küsürü, ahirette Allah'la açık hesabı olanlardan bahsediyoruz. Yoksa adamın birkaç kişinin bir adamı iyi bilmesi o da burada müteber dinler. Ehli ve cemaatın efendim iyi bilmesi Allah indinde müteberdir. Çünkü bu adamı nasıl bilirsin? İyi bilirim. Peki seni nasıl bilirler? Ya senin nasıl bilindiğin müteberdir. Sen zaten Allah indinde kötüyse senin iyi bildiğin de kötüdür. Dolayısıyla Allah Teala'nın Müslüman kulları katında iyi bilinelim inşallah, iyi görünelim, iyi tanınalım, İslam'la, Kur'an'la tanınalım. Yanlışlıklarla tanışmayalım, tanınmayalım. He, dine insan çağıralım, kendimize insan çağırmayalım. İslam'ı sevdirin, kendimizi beğendirmeye konuşmayalım. Eğer din için konuşuyorsak bunun meyvesini yeriz, semeresini görürüz. Bizim gayretimizle, davetimizle insanlar Allah'a, peygambere ısınıyorsa... Bizim sohbetimizle istikamete geliyor, eli içinde kavuşuyor, hidayet buluyorsa, dünyadan soruyorsa ahirete rahmet ediyorsa, onun tesirini görürüz inşallah. Nefsimizde de görürüz, mezarda da görürüz, mahşerde de görürüz inşallah. Ha, Allah için kardeşliğin değeri çok büyüktür. Hele bu ağır zamanda değeri kat kat artmıştır. Çünkü Allah için birbirini sevenler eskiden yüz binlerce bulurken... Şimdi parmakla gösterilecek kadar Allah için kardeş olanların sayısı azalmıştır. Hatta bu bizim yaşadığımız dönemde de giderek azalmaktadır. Ben mesela 30 sene evvel, yani İsmail yetiştiğim beş yaşımdan beri o dönemlerde bir hurşit efendi vardı mesela. Bir hurşit efendinin o Allah için sevmesi, insanları nasıl seviyor Allah için? Bunları biz böyle adamlar gördük yani adam hakikaten yediriyor içiriyor, uyumuyor ediyor, gayret ediyor, senin iddiatin için dua ediyor, gece kalkıyor ağlayarak senin için dua ediyor kim kimin için gece kalkıyor ağlayarak dua ediyor, adam kendisi için bile dua etmiyor ha böyle adamlar, ha bak şimdi 30 sene evveli konuşuyoruz e şimdi bak ne oldu şimdi o dev o kalitede ihmanların bile Allah yolunda kardeşlerin bile göremiyoruz, e menfaatler çok öne geçti Efendim insanların geçim kaygısı çok insanları telaşa boğdu. İnsanlar Allah için ikram etmiyorlar. Artık hediye etmiyorlar. Allah için sevmiyorlar. sarılır Sarılırken bir denizli İbrahim Efendi vardır. Efendim o bana Mübarek adam Allah selamet versin. Nasıl sarılır o biliyor musun? Ciğerini çıkarır böyle. Bir mu? bir de buradan adam diyorsun ki ben dayak mı atıyor bana? Adam seviyor seni be Allah için kardeşim. Ama sen alışmamışsın. Sen niye alışmışsın? Böyle ucundan ama adam Allah için sevdi böyle bir sarılıyor, ciğeri süküyor. Müslüman böyle sevecek, böyle sarılacak, böyle musafaha edecek. Elini tuttuğun zaman ucundan değil, iki eliyle böyle... Bu muhabbet damarlardan sevgi kaynayacak ya! Sevgi buradan geçer. Kalpten kalbe yol gider. Elden ele muhabbet geçer, sevgi geçer. Ama senin musafahan bile gevşek. Saflardaki bile, duruşun bile ne? Gevşek. Yanında adam istemiyorsun, esneme payı istiyorsun, sağında solunda boşluk olsun diye sen. Sen Müslüman'ı ne kadar seviyorsun sen? Birbirine nasıl bakıyorsun sen? Cemaat birbirine nasıl bakıyorsun sen? Allah seni seveceksin. Nerede? Allah. Rahmet etsin. Hulusi Efendi gibi adam var. Adam diyordu ki, ya ben diyordu, beni de çok evlatça etmişti o. İlk saçımı usturuya vurdu benim, 7 yaşımdan beri zaten saç bitmiyor ondan sonra. ya o diyor. ...ben cehenneme girsem diyor, Allah Allah, yine sizin için orada dua diyor. Ben sizi Allah için seviyorum diyor. Cehenneme girsem diyor, size yalvaracağım Cennete girerken tek girmek yok. Söz mü söz? İlla diyor, girmek yok, bekleyeceğiz. Birbirini bulmadan girmeyeceğiz diyor adam ya. Aaa, adamlar böyle adamlardı. Ha, vefat etti. Bana da vasiyet etti ama 140 okku adam, ben nasıl indireceğim mezara? Dört hocaya da vasiyet etmiş, hepimiz bir ucundan tuttuk. Allah Allah. Efendi çok sevdiği adamı. İndedik mezara. Geldim yattım, İsmaila'da yatıyorum o zaman, hat şerif odasında yatardım. Rüyamda görüyorum. Mezarın üstüne oturmuş, böyle duruyor. Dedim geldim, Hüsnü Efendi nasılsın? sahabe kiramın imrendiği haldeyim dedi. Allah Allah. Kendim Efendi Hazretlerine anlattım, tasdik etti. Kürsüden anlattı bunu. Ahmet gördü dedi. Kürsü efendi nereye gittiğini. Ha bunun buraya doğru mudur? Doğrudur. Neden? Hadis var hakkında. Ne diyor? Direkt sahabeyi bırak. Nebi nerede eşkeder anla keramet diyor İsmet baba. Peygamberler bile kıskanır diyor Allah için kardeş olanlara. Peygamberler Hadis sahihdir Ahmet İbni Hanbel râvilerindendir. Eee kitabında da var. ''İnne lallâ ünâsen'' Allah'ın öyle dostları, kulları var. ''İnne ol alâ melâ durâ min nur'' Onlar nurdan minberler üzerine kurulacaklar. ''Venne ucehumle nur'' Yüzleri nur parlayacak. Mahşerde ''Ya bu durun ne büyüğü ne şühe de'' ''Allah'ım bir enbiya ve de'' Peygamber de değiller, şehit de değiller. Ama peygamberler de kıskanacak, şehitler de imrenecek diyor. Hatta peygamberler diyecekler, belki bizim tanımadığımız başka peygamberler mi bunlar? Hayır. Halbuki ne peygamber, ne şehit. Yemekânetin minallah, azze ve cel, Allah indindeki şereflerinden dolayı. Kimdir onlar ya Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem? Bize de uygun, peygamber değiliz, şehit değiliz, oluruz inşallah. Ama veli değiliz. İddialı bir, bir evriyalığımız yok, bir şeyimiz yok. Ama bize de nasip olabilir mi? Olabilir. Kadroda boşluk var mı? Var. Sıfatını uydur. Bu mülteye kazan. El-mutehabbune biravhille azze ve celle. Min gayden valiyete atonaha ve la erhamiyete vasalune biha. Onlar diyor, alışveriş gibi bir menfaat ilişkisi olmaksızın. Akraba ilişkisi gibi teyzemin oğlu, amcamın kızı gibi görüşme, ziyaretleşme olmaksızın sırf Kur'an yolunda Allah için birbirini sevenler. Ve Hushre Efendi buna girmez mi şimdi? Girdi.